Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz ben Utku Göker Küçük önümüzdeki 25 dakika boyunca sizlerle Dünya Kupası üzerine sohbetimize devam edeceğiz Dünya Kupası'nda şimdiye kadar maçların çoğu gitti artık çeyrek finalinde 4 takımı belirlendi son düzeye girdik herhalde ve her zaman olduğu gibi sevgili Volkan da telefonun öbür ucunda bizlere Rio'dan sesleniyor merhaba Volkan Merhaba Utku, merhaba Açık Radyo. Evet, e, Rio'da Volkan ve e, maçları ve olayları yerinden takip ediyor. E, öncelikle Volkan'a şöyle soralım. E, son bir hafta nasıl geçti e, diyelim sevgili Volkan? E, son bıraktığımızdan beri e, neler oldu Brezilya'da ve neler, neler oldu Rio'da diyelim öncelikle. E, hepsinden önce bir özürle başlayalım. Çünkü sabah açık gazetedeki e, köşeye Telefonla bağlantı gerçekleştirecektik ama teknik problemler buna izin veremediği için izin vermediği için bunu gerçekleştiremedik. Bunu en başta söyleyip şu anda sabah açık hattıda duyamamış olanlara böyle bir özrü iletmek istedir, borcunuzdur. Ama yarın bir eylem gerçekleşen eylemden birkaç sesle, bir video röportajla ben yapmadım ama internette o sırada yapan insanların ee, videolarını buldum sonrasında konuşmuştuk zaten paylaşmak konusunda o videoyu e, çevirerek yarın sizlere aktaracağım eylemler demişken evet yani detayını yarın daha fazla size aktarma imkanım olacak burada eylemler devam ediyor cumartesi günü Frizili Şili maçı vardı ben e, maçı izlemek için FI'nın yaptığı taraftar kurdu kurduğu dev ekranların olduğu taraftar alanındaydım. kopa kapağına da ve orada izledim e, orada o gün cumartesi günü e, Ayrıca bir gay pride da vardı e, onur yürüyüşü yapıldı maç izlenirken maçtan önce de devam etti e, maçtan önce başlamıştı maçtan sonra da e, maç başladıktan sonra da biraz devam etmiş Bizde, benim bulunduğum alana biraz uzak bir yerde olduğu için yürüyerek gidip gelmesi zor olduğu için e, takip edemedim onu ama giden arkadaşlarımdan ve sonra takip ettiğim haber kanallarından e, gördüğüme göre orada da polisin ufak çaplı müdahaleleri olmuş çünkü onur yürüyüşü deyip belki de e, e, yani insanlar üçsüz gezmeye başlamışlar o yürüyüşte eylemde ve Sahilde de top oynamışlar o şekilde. Ee, Rio'da şöyle ilginç bir kural varmış. Saat 5'ten sonra top oynanabiliyormuş sahilde. 5'ten önce oynanamıyormuş. Sabah 5 mi, ee, akşam 5 mi? Tabii ki akşam 5. <gülüyor> akşamüstü üstü 5'ten sonra. Ee, daha öncesinde oynamak yasak. Biraz bunun bir sebebi e, o gün içinde plaja gelen insanların rahatsız olmasına engellemek olabilir ama... Yarı yandan da enteresan geliyor e, plaj futbolunun Brezilya'da böyle bir yasağı. Evet maruz kalması. Hakikaten çok ilginç. Ee, zaten hani baktığımızda bugün Brezilya'da futbolcuların yetenek havuzunun Brezilyalı yetenek havuzunun ne kadar daraldığından bahsediyoruz. Ee, hani zaten Brezilyalılar da bizim bildiğimiz şekilde ee, sahilde, plajda işte futbol oynayarak, plaj futbolundaki yeteneklerin yeşil saha'ya aktararak yeteneklerini gösteren oyuncular olarak bilinir. Bunun engellenmesini de buradan okuyabilir miyiz acaba sence? Yani mümkündür. <gülüyor> Neden alması Ama şöyle de bir Gerçek var. Hani yasaklamasalar bile biz de yazlık mekanlarda e, topu plajda oynayacaksak o sıcağın alnında oynamıyoruz açıkçası. E doğru. Rio evet, ne hadi. kadar şu anda burada mevsim olarak e, kış olsa da kağıt üzerinde. Evet gerçi, Oldukça sıcak bir mevsim. Saat beş. Ve yeti, tropikal iklime yakın olduğu için. Beşten sonra Çok, hava kararır mı orada onu da sorayım. Kışın, kışın evet. Şu, an, mesela, şu sıralar mesela. E, yok şu anda... Türkiye'de yedi, burada saat daha bir. Hayır, şey, Brezilya saatiyle beşten sonra hava Tabii. kararıyordur ha, herhalde. Evet evet, evet, evet, evet. Aynen, aynen. Doğru. Yani ikinci maçları akşamüstü, hava karardıktan sonra izleyebiliyoruz. Doğru. Ee, i̇zlerken hava kararıyor diyeyim. Her neyse, e, cumartesi günü Brezilya Şili maçı oynanırken böyle oldu. Ben o sırada Şili taraftarlarla birlikte maçı izledim. Bir yüz kişi kadar vardık diyebiliyorum çünkü Şili'nin kazanmasını istiyordum açıkçası hak ediyorlardı bence ve hani e, Brezilya'nın elenmesini istiyorum farklı bir hikaye olsun diye e, insanlar bu kadar protesto yap eder, protesto gö gösteriler yaparken, protesto ederken dünya kupasına e, Brezilya'nın elenmesinde e, farklı bir hava katabilir dünya Kupası'na diye düşünmek hmm. e, Bu da diğer seyrimdi Şili'yi tutmak e, hakkım e, maç sonunda e, yani birçok yerde de paylaştığım videosunu radikal bize ilettim. kafama şişeyi ben yedim. Hakikaten maçtan sonra Brezilya maçı kazanınca e, herkes elinde ne varsa fırlatmaya başladı şilillere doğru. Ama hedef olarak değil hani ah şilili var hadi elimizde ne varsa fırlatalım diye değil sadece o tarafta şililliler var ve fırlatalım şeklinde böyle bir. Hani net hedef alma yok da bölgeye atalım da birine çarpar e, düşüncesiyle öyle bir, bir havada bira kutuları veya e, pet şişeler uçuştu. Veya plastik bardaklar, içi dolu, alkol dolu olan e, plastik bardaklar vardı. Böyle bir e, gün yaşadım hafta sonu. Sonra Kolombiya-Uruguay maçına gittim. Kolombiyalılar da daha fazla. E, yani gittim derken maçı izlemeye gittim Maraka'nın etrafında. Kolombiyalılar burada daha fazlaydı. Uruguaylılar 3-5 kişiydi. ve e, yani günlerde hakikaten o maçı izlerken. Ama etrafta e, stadyuma giderken de bir sürü e, Suarez mahkeli Uruguaylı ile rastlaştım. Hepsinde e, Uruguay'da e, gelmiş e, insanlar, hepsi Suarez'e destek veriyorlardı. O yaptığı e, ısırık olayından sonra da... E, Suarez sanki Uruguay'ın yaramaz çocuğuymuş ve onu öyle kabul ediyorlarmış gibi gözüküyor ki Muhika'da ve devlet başkanında Suarez ısırmıştır canım yapar öyle o daha ufak bir çocuk gibi bir açıklama yapmıştı. Uruguaylıların Suarez konusunda da zaten herkesin bildiği gibi dünya yıldızları şu anda Suarez oldukça koruyucu yaklaşımları var Suarez'e. Yani çok da fazla konuşmak istemiyorum ben bu Suarez konusunda ama çok da olumlamıyorum açıkçası Uruguaylıların bu davranışını. Yani desteklenecek hareket var, desteklenmeyecek hareket var. Bilmiyorum yani kriminelle hani bir vaka gibi de görüyorum. Ben de desteklemiyorum, Hı -hı. ben de aynen sana katılıyorum ama hani Uruguaylıların bakışı da olaya evet, doğru şekilde. Baksın. Evet, e, istersen biraz da maçları konuşalım. E, son 16'lar başladı. Ee, grup maçları sonrası ee, belki de tarihin en az Avrupa'lı takımının olduğu son 16'yı izliyoruz. Eee sonuç. Hayır, yanlış yanlış bilgi düzeltmemiz lazım. Düzeltelim. Bir önceki, bir önceki turnuvada 6 Avrupa takımı vardır He. 7 Avrupa takımı var. Evet. E, sonra, tamam. E, yani İspanya, İngiltere ve İtalya'nın elenmiş olması, aynı anda ilk turda elenmiş olması ve bir tanesi son Avrupa Şampiyonu şampiyonası finalisti İtalya. İngiltere, İspanya son katıldığı üç turnuvanın şampiyonu, süper futbol oynuyorlar. Yani bu iki devin bir aynı anda gitmesi İngiltere zaten marcus talibir erken elenmek. Evet. Bu iki devin ve İngiltere futbolu yöneten ülkenin bir anda gitmesi insanlarda vay Avrupa futbolu çöküyor bitti havası yarattı. İşte Avrupa futbol takımları katılamıyor havası yarattı ama. Ne kadar e, şey görsek de aşağı görsek de e, diğer takımlara göre e, Yunanistan, İsviçre ve Belçika'nın yaptığı alt şey değil. Aslında onlar da nasıl Kosta Rika çıkış yapıyorsa, hani, e, Cezayir de çıkış yapıyorsa, İsviçre, Belçika özellikle onlar da bir çıkış içinde. yani kendi bulunduğumuz kıtayı eleştirelim tabii ki de e, ama yerin dibine sokmanın da anlamı yok. Aa, ne güzel Kosta Rika, muhteşem işler yapıyor vay Amerika Birleşik Devletleri muhteşem işler yapıyor vesaire derken şimdi diğer yandan da bu, bu tarafını unutmamak lazım. Evet, yani e, ağırlığı, ö, özgür ağırlığı yüksek takımların elenmesi böyle bir hava yarattı. E, İsviçre hakikaten son dönemde çok ciddi bir yükseliş içinde bir takımı FIFA, FIFA sıralamasına 6. sırada geldiler buraya. E, tabii bu da bir dipnot olarak e, verilmesi gerekiyor. E, madem bundan bahsettiği ki yani İngiltere'nin İspanya'nın elenmesi... Ee, kısaca toparlarsak neden elendiler acaba hani e, çok kısa bir sebep arayabilirsek e, buna verebileceğim bir cevap var mıdır seni bilmiyorum ama benim şöyle bir bakış açım var e, açıkçası bu takımların ortak özelliği iyi birer e, forvet oyuncusuna sahip olmamaları gibi gözüküyor benim gözümde yani e, İspanya'nın zaten değiştirme bir, bir forveti vardı e, İngiltere bakıyoruz Hani Rooney'ye çok bağlı ve onun dışında genç yetenekler. Portekiz'e bakıyoruz mesela iyi bir forvet olsa şu geçtiğimiz 5-6 yıllık dönemde belki çok daha farklı yerde yerlerde olacaklardı. Keza işte baktığımızda İtalya takımı özellikle 2006 yılındaki dünya şampiyonluğunda onları dünya Şampiyon yapan önemli faktör bana kalırsa iyi bir forvet hattına sahip olmalarıydı. Ancak bu turnuvada görüyoruz ki. Hakikaten çok formsuz bir forvet oluşumu var kendilerinde. Hani Balotelli'ye çok bağlılar ve Balotelli aslında onunla beraber ipiyle kuyuya ilecek bir adam değil Balotelli baktığımızda. Ben böyle görüyorum bu takımların son 16 ya da son dönemdeki formsuzluklarını böyle görüyorum. Başka bir bakış açısı belki de liglerindeki yabancı oranın yüksekliği de belki buna da bir sebep olabilir. Farklı bir bakış açısı bu da tabii. Senin bir öngörümü ya da analizin var mı bu takımların neden elendiği ya da başarısız olduklarıyla alakalı olarak? Devlerin neden ile alakalı olarak? Avrupalar demeyelim yani bu, de. <gülüyor> var tabii ki. Yani bu, bu eğer şeye gireceksek işte o direkt oyuncu konularına ben girmek şöyle istemiyorum. Çok uzun muhabbet işte. Evet. Diğeri gibi corvetleri yok. Yani hani nerede Alan Shearer. İşte Raul gibi bir tane forvetleri hala çıkmadı Torres'e güveniyorlar Diego Costa ne kadar iyi ki Ya da işte milli takıma adaptasyon süresini geç, geçemedi gibi tartışmalar Çok uzun sürer yani Çok da tartışılır bundan sonraki süre içinde Ama benim şöyle bir bakış açım var bu duruma Bu üç ligde Almanya hala devam ediyor Ama bu üç ligde dünyanın futbolunu kontrol eden ligler şu anda bütün aslında Güney Amerika ya da Orta Amerika takımlarının oyuncularının neredeyse hepsi %7, yani son 16'ya kalanların %75'iydi sanırım. Oyuncuların %75'i bu liglerde oynuyor. Avrupa'da oynuyor. Yani aslında hepsi Avrupa futbolunun bir parçası. Ama ülkeleri... Kolombiya, Uruguay vesaire. Ama nerede futbol oynuyor? Avrupa'da. Nasıl bir futbol kültürüyle e, yoğruluyor Avrupa futbol kültürüyle. Yani Avrupa futbol dediğimiz şey bunların hepsini kapsıyor. Ama İtalya, İngiltere ve İspanya baktığında bu üç takımında yeni bir şey, yeni oyuncular üretmekte sıkıntı çektiğini görüyoruz. İşte o yüzden sürekli işte Vieira gibi biri yok ya da Gerard gibi biri gelecek mi? Gerard'ın alternatifi? Mademulallah'la mı olacak? Henderson ne olacak? Olabilir mi? Olamaz yani. Bence detayına hani çok fazla girmeyeceğim. Ama bu oyuncuların jenerasyonlarını yenilemek, bu ülkelerin jenerasyon yenilemek konusunda sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Ben, benim analizim bu. Bu İspanya için özel bir parantez. Sabah gazetesinde Bülent Timurlenk yazmıştı. E, Hollanda'dan 5 yediklerinden sonra yazmıştı. Hollanda takımının 23 oyuncusu sezon içinde 69 bin dakika evet. efor sahip etmişler. <gülüyor> Ama İspanya milli takımının oyuncuları toplamda 79 bin dakika efor sahip etmişler Bu arada çok büyük bir fark var. Evet, bu fark şunu gösteriyor. Bu, bu takımlar yorgun geldi. İspanya özellikle. İspanya yorgun geldiği için o hızlı oyunu, o hızlı takayı yapamadılar. Yapamayınca da Çöktüler ve şu Pangaldaft da çok iyi analiz etmiş, iyi kontratak yaptılar. B bütün golleri kontratağa defansın arasına atılan goller, paslarlaydı e, hatırlarsak. Evet. Yani İspanya mesela şöyle bir şey yapabilirdi yani, işte Torres Diego Costa çok koşturdu etti vesaire. Çok çok ekosalp etti bu sene. Chelsea ile son dört oyundu. Ee, mesela Fernando Torres veya sol bekleri Asik. Atili Cueta Ramos Şampiyonlar Ligi finali oynadığı bir sürü oyuncusu neredeyse katıldığı bütün turnuvalarda sonuna kadar gitti. Ve hep ilk 11'deydi. Ama mesela bu yorgunluğu göz önüne alıp diye diyemez miydim mesela? Thiago Al Alcantara'yı oynatayım ben diyebilirdi mesela bu yorgunluğun önüne geçebilmek için. Son yarım saatlerde bir ve Bir sonraki turnuvaları devam ederiz. Bunu yapmadı. Bunu yapmayınca da İspanya çöktü. Ama dediğim gibi şu anda mesela e, ben bir yandan da Fransa, Nijerya maçını takip ediyorum. Nijerya'daki oyuncuların hepsi Avrupa liglerinde oynuyor. Yani Nijerya'dan dört tane oyuncu var. Yani Avrupa futbolunun problemi biraz da bu. Yabancı sınırsız olabilir. Bundan önceki senelerde de sınırsızdı. İspanya'da İtalya'da işte Latin Amerika ülkelerine bir şey sağlanıyor kolaylık sağlanıyor İngiltere'de e, sene içinde belli bir milli maçı çıkmış olma e, şartı koşuluyor yabancı oyuncular için ama e, yani diğer taraftan altyapıdan yeni oyuncular çıkarmayı e, es geçtiler çünkü bir ilüzyona kapılılar. en iyilik bizde demek ki milli takımımızda bizim e, en iyisi bizimki gözüküyor diye düşündüler ama bu böyle gerçekleşmedi ve gerçekten İtalya biraz şanssız elendi parantez içinde onu da söyleyeyim hani İtalya devam etseydi fazla eleştirmeyecek bu konuyu ama benim gördüğüm kadarıyla yaptığım analiz bu yani Avrupa futbolunda bir sıkıntı yok ama bu ülkelerin oyuncu yetiştirme sıkıntısı var. Evet zaten belki de Avrupa futbolundaki sıkıntıdan ziyade e, kulüp futbolu ve milli takım futbolu arasındaki ilişkinin sıkıntısını burada altın çizmekte gerekebilir. E, fazla uzatmayalım. Bunu bir sonraki programda devam edebiliriz. E, kulüp futbolları ya da milli futbollar Tabii. nereye gidiyor? E, son 16 maçlarına kısaca değinelim. E, i̇stersen tersten başlayalım. E, dün geceki son maç Kosta Rica maçıydı. E, 0-0 Yunanistan'la 1-1 e, beraber kaldı Yunanistan'la ve daha sonra Costa Rika e, turu geçti. E, profil düşük bir maç olarak gösteriliyordu e, Memleketimizdeki e, futbol bilginlerinin çoğu aslında Yunanistan'ı oynadı, oynadığı futboldan dolayı eleştiriyor Ancak bana kalırsa yani e, kurallar dahilinde oynadıkları müddetçe isterlerse 11 kişi yan yana baraj kursunlar kalede hiçbir sorun teşkil etmeyecektir Zaten baktığımızda son 6 turnuvanın 5'ine katılan bir Yunanistan var burada Ve karşısındaki takım da e, bir ölüm grubundan çıkan Costa Rica ee, hakikaten bence son 16'nın en ilgi çekici maçı olabilirdi bu benim için. Yani o, o belki futbol çok eğlence vaat etmedi, hücum çok vaat etmedi ama güzel maç oldu bana kalırsa ve sonunda Kosta Rika geçti. Ee, sanırım kilit anı anlarının sonunda 5-2 e pozisyonda kalan Yunanistan'ın e, topu hunharca e, harcamasıydı belki de. Harcamasıydı evet. oydu. Evet. Yani 5-2 e giderken artık e, zaten Kosta Rika 10 kişi kalmıştı ve artık e, koparacaklar diye bakıyordu Ben de hı hı. ancak e, yapımı gerçekleştiremediler Ben e, Rioyodadaki su kas bir dada izledim herkes Kostarikalıydı neredeyse evet. bir, ben de e, kız kardeşi Yunanistan'da yaşadığı için yanındaki arkadaşım Yunanistan'ı tutuyorduk e, ge kas girdiğinde de çok sevilmişti ama e, ki ilk golde de yani Yunanistan'ın tek golünde de 90 dakika içindeki ge çabası tartışılmaz sonrasında yine kaçırdığı yarattığı pozisyonlar var vesaire. Ama penaltıyı da atamayan adam Gekas oldu. Bu kadar hani Türkiye'de gol fanlısı lakabını almış. O seviyeye ulaşmış bir oyuncu. Çare ee, olamadı galiba penaltıyı Gekas. Penaltıyı atamadı. <gülüyor> çare değil Çile oldu Yunanistan çile, için. Çile Gekas. Ee, ve, evet, ve hatta fotoğraflara bakarsak da fotoğrafta e, forma rengi de aynı. Olduğu içinden biraz Baccio'ya benzettir. Hmm. Yakasın düştüğü durum ee, final değil ama e, Yunanistan için artık önemli bir başarı olacaktır. Büyü, e büyük oyuncunun şerefindendir penaltı kaçırmak diyelim. E, evet. Diğer maç e, dünkü Hollanda-Meksika. Hollanda, -Meksika. E, Hollanda e, tarih yazdı belki de son anlarda. Aslında tarih yazdı ama ben biraz da Meksika'nın yazdığı tarihten kısaca bahsedeyim. Çünkü Turruba'ya katılmaları bir mucizeydi adeta. Hani son, haftaki son elemede sadece iki galibiyet alabildiler. Yani i̇ç sahada Azteka'da sadece bir galibiyet alabildiler hatta. Böyle enteresan bir durum. E, yıl içerisinde 4 tane teknik direktör değiştirdiler. Yani sadece Jamaikayı ve Panama'yı geç geçerek playoff oynamaya kazandılar. Yani böyle krizdeki bir Meksika takımı. E, ancak teknik direktör her belki de e, mucize yarattı. Hani şap şapkanın tavşan çıkarttı ya da elindeki sihirli denekle yeni bir Meksika takımı kurguladı. Belki Olimpiyatlarda çok başarılı bir Meksika vardı. Altı madalya kazanmışlardı. O jenerasyonu buraya bir şekilde adapt etmeye çalışacaklar. E, ama bu geçiş döneminde çok iyi e, telafi ettiğini söyleyebiliriz herhalde. Meksika böyleydi, Hollanda'da da gayet iyiydi dünkü maçta son anlarda yani özellikle. Meksika'ya herkes sempatiyle yaklaşıyor ama Meksika'nın oynadığı futbolda biraz tartışılır yani bazı, biraz defansif oynuyorlar. Hı hı. Açıkçası yani 1-0-1-0 biten maçlarla e, geldiler buraya. 4-1'lik 3-1'lik Hırvatistan maçı yani bir yerden sonra şöyle sayılmaz 75. dakikadan sonra gelen golde Hırvatistan ya Allah diye saldırdı saldırdı belki bir gol de uzatmalara gider diye o sırada arka arkaya şaşkınlıkla gelen gollerdi belki o. Ama Meksika da oldukça defansif bir futbol oynuyor ve hani bunu Yunanistan yapınca sır 2004'ün e, kötü imajından kaynaklanan bir şekilde belki de e, Yunanistan seviniyor. Meksika bir yandan e, hasta olunan takım oluyor. E, diğer yandan da yani bir yanda tamam Hollanda e, Robben'in sonradan yaptığı açıklamayla çok biraz da haksız bir penaltıyla. 90'a artı dörtte kazandı. Evet, o da var tabii. Ama e, Hollanda açıkçası e, şöyle sıkıntılar yaşayacaktır ilerleyen turlarda e, Costa Rica'ya karşı. Onla Costa Rica ile eşleştiler onu da söyleyelim. E, Costa Rica defansif oynarsa Hollanda bu defansı kolay kolay açamayabilir. Yani çok zor açtılar o kapalı defansı. E, böyle bir zorluklar, zorluk yaşayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Avustralya'dan da iki tane gol yediklerini hatırlarsak, Hı, yere doğru. geri düştüklerini hatırlarsak defansif açıdan da sıkıntı yaşayabilirler. Ama e, yani Kosta Rika değil ama Arjantin'le eşleşirlerse bir sonraki turda e, 9 Temmuz'da e, o maçta e, Arjantin'e karşı zorlanacaklarını düşünüyorum yine. Ama e. yine de benim adayım Hollanda final için. Hatta hmm. kupayı bile alacaklarını düşünüyorum. Bakalım enteresan. Ee, ama ben şunu söyleyebiliriz belki de belki de defansif futbola karşı bu kadar oynadıktan sonra ona başlıklık kazanmış da olabilirler. Bir şekilde belki açabilirler Kosta Rika'yı diyelim. Ee, diğer Hı -hı. tarafa geçelim. Eşleşmenin diğer tarafı, sol tarafı Brezilya Şili maçı vardı. Ee, Brezilya Elense Brezilya'da yer yerinden oynar mıydı? Oynardı. <gülüyor> Çok gergin izlerdirdi maçı. Hı. E, maç bir, bir, bir 80. dakikada yani tezahürat eden yoktu. Herkes maçı kilitlenmişti ve e, ne yazık ki Brezilya için ne yazık ki <gülüyor> João'nun ayağına bakıyorlardı gol için Öyle. veya Fred'in ayağına bakıyorlardı yani böyle bir problemi var Brezilya yanında. E, ama Şili'liler e, yani kaybettiklerine tabii ki üzüldüler ama konuştu. Maçı izlediğim arkadaşlar şey dediler. Hani, geldik. İspanyayı yendik. Son şampiyonun olduğu gruptan çıktık. Brezilya'ya şu anda kafa tutuyoruz. Penaltılarda elensek de direkten döndük hatta. E, %19'uncu dakikada Pinilla'nın şutu üst direkten dönmeseydi. Şili ilerliyordu bir sonraki tura. Direkten döndük ama e, yine de iyi oynadık ve gideceğimizi düşünüyor Yani elensek de çok üzgün değiliz mesajlar. Doğru. Ama Brezilya'nın bir sonraki turdaki eşleşmesine bakalım ve zamanımız azaldı gördüğüm kadarıyla benim de. Biraz var, ee, bir dakikamız Kolom... var. Evet, güzel. Kolombiya-Uruguay e, maçına bakarsak, Kolombiya e, güzel oynadı. Çok rahat kazandı Uruguay'a karşı diyebiliriz. Son dakikalarda onlar da iyi defans yaptılar, kapandılar. Ama Cuadrado, Kolombiyalılarca daha yıldız bir oyuncu olarak görülüyor. Hamet Rodriguez'e. Nazaran fakat Rodríguez de onların Meksiki artık e, hatta şöyle bir e, laf da var hani Arjantinli olsaydı şu anda en çok o konuşuluyordu Meksika falan konuşulmazdı diye de bir e, görüşleri var Kolombiyalıların ve e, yabancı basının e, yani şunu düşünüyorum bir sonraki tur eşleşmesi açısından Brezilya 3 saate yakın efor sarf etti hı hı. oldukça stresli bir maçı yaşadı. Ama Kolombiya çok daha rahat bir maç geçirdi. 90 dakika oynadı. Bu tür yorgunluklar her zaman takımları etkiler ne kadar arada 5 gün olsa da bir yolculuk yaşayacaklar. Fortaleza'ya gidecekler ülkenin kuzeyine. Bu yaklaşık 3 e, saatlik bir yolculuk. E, Belo Horizonte'den de Rio'dan da e, nereden baksa ee, bu yorgunluğun üzerine Brezilya'nın Kolombiya'ya eleneceğini düşünüyorum. Yani 2004-2008'de hmm. Euro 2008'i düşünürsek Türkiye e, yorgun çıkıyordu bütün maçlara ve yorgunluktan dolayı yaşanan sakatlıklar vardı. O başka bir neden tabii ama eğer Brezilya iyi bir rotasyon yapamazsa Kolombiya'ya karşı e, elenebilirler. Evet. İnsanlar da Kolombiya'yı e, beğeniyorlar Brezilyalılar ve Kolombiya'nın kolay bir rakip olacağını düşünmüyorlar. Evet ben yine de hani Kolombiya'yı favori ya da güçlü ya da iyi futbol oynayan takım olarak gösterirken yine dilimizi ısırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aklıma maalesef şu 94.000 kafası gelip duruyor. Ee, Escobar'ın ölümü biliyorsun. Ee, Hı -hı. Brezilya'da hakikaten dediğin gibi pek de tat vermiyor ve şampiyon, şampiyon gibi yürümüyor açıkçası. Hani Fred'e bakıyorlar. Hatta Neymar'a çok bağlılar şu anda. Hani bir Lucas Moura şu takımda belki çok daha farklı bir Brezilya izleyebilirdik ya da Coutinho olsaydı çok farklı yani, bir Brezilya izleyebilirdik. He, he, he, yani hepsi hepsi dedikleri çok genç oyuncular, biraz tecrübesiz oyuncular ama olsaydı Olsaydı fark olurdu. yapardı. Teşekkür evet. Gibi. Yani Fred veya ya göre daha iyi oyuncular ama yani evet yaşlı oyuncular sayacağım şimdi ama Robin yok, Kaká ve Ronaldo'yu evet. bir oyuncular olsa bu bir Ronaldo. Yani onların tecrübesi ve rakibe yaratacağı korku Brezilya'yı çok daha güçlü bir şampiyonada adayı haline getirebilirdi. Çünkü karşında Ronaldinho'yu gördüğünde farklı hissedersin tabii ki. Ama karşında Joe'yu gördüğünde işte Manchester City'ye gitmiş tutunamamış, Galatasaray'a gitmiş tutunamamış, başka takımlarda Evet cesaret buluyorlar takımlarda. Ve ülkesine dönmüş. Yani genelde bu kötü bir imajdır. Doğru. Böyle oyuncularla oynarsan daha rahat hissedersin ama Kakao... Şimdi Orlando'su diye transfer evet, evet. Amerika takımında oynayacak takı ama yine de Milan'da yaptıklarını biliyoruz. Evet, yani bu öyle bir ikili var. Doğru. Brezilya biraz da ismiyle var olan bir takımdı. E, program sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta yine Tabii. görüşeceğiz. E, sevgili Volkan'la da görüşeceğiz. E, programla ilgili görüşlerinizi Efektif adresinden iletebilirsiniz. E, sevgili Volkan'a Rio'da ben Utku Göker Küçük İstanbul Stüdyosundaydık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.